Bir mesele dünya öküzün boynuzunda deniyor. Bu eski bazı dini eserlerde bulunan bir husustur. Burada iki yön var. Bunu bize yazıp, tespit edip, nakledenlerin sözünü ben sadece nakletmiş olacağım. Kısırlığıyla, katılığıyla, donukluğuyla mazur görün. İki husus var. Bir, böyle bir söz söylenmiş de bunun tarzı telakisi manasının anlaşılması iki gerçekten bunun manası. Evvela böyle muteber hadis kitaplarında el ardu ale's-saur vel şeklinde bir hadis yok. Ama çok büyükler aktap Allah'ın rızaverdvan üzerine olsun ve herhalde, böyle şey bir şeyin bulunduğu anda adeta istifak ediyorlar. Hatta nakattan Hadislerin tenkitini, kritiğini yapmada çok titiz, çok hassas olan İbn-i Teymiye Mektebi'nin nazide silmizlerinden i̇bn Kesir dahi, Nun vel Kalemi suresinin tefsirinde daha başta dünyanın nelerin üzerinde olduğunu çok uzun boylu anlatıyor. Ve bu anlatması için de biz takrayı da görüyoruz, kayayı, öküzü de görüyoruz, Nun diye ondan da balık manasını anlıyor, balığı da görüyoruz. Demek oluyor ki esasen mesele bizim huzurumuza geldiği şekliyle olmasa bile fakat bu mesele üzerinde öteden beri en büyükler hatta kritikçiler dahi hassasiyetle durmuş izah etmeye çalışmışlar. Öyleyse bunda iki husus var. Ya Aleyhisselatu vesselam bu sözü söylerken bununla mecaz kastettiler fakat ondan o sözü telakki edenler telakki edenler hakikat anladılar. Mesela buna büyüğümüz misaller veriyor. Diyor ki ben çocuktum, ay tutuldu. Fakat biraz da beliriyordu. Anama dedim ne olmuş? Dedi ki ayı yılan yutmuş. Ben hayret ettim diyor tabii bu ay nasıl yılan yutar, nasıl bir yılan. Ey dedim hala görünüyor dedi gökteki yılanlar şeffaf olduğu için içindekilerini gösterirler. Bir mecaz halk arasında böyle hakikat telakki edilirse ondan sonra teviller, tefsirler, ilaveler ekler onu takip eder. Halbuki esasen bu sözün bir hakikati var ama fakat söylenirken mecaz kastedilerek söylenmiş. Burçlara göre tınneyn burcuna yani yılan manasına, iki yılan manasına tınneyn burcuna ay geldiği zaman tutuluyor uzun boylu astronomik yönünü anlatacak halim yok. Geldiği zaman ay tutuluyor. Ülema, bu meselenin mütehassısları, yılan burcuna girdiği için, tınneyn ağzına girdiği için ay tutuldu sözünü söylemişler. Avam hakikaten ay yılan tarafından yutuldu zannedilmiştir. Böyle mecaz olur. Bunun gibi başka bir mecazı daha naklediyor Mürşid. müslim Şerif'te hadisi şerifi görüyoruz, Müslim'in kitabul fiten veya kıyamet bahsinde. Huzuru Risalet-i ashab otururken, bir gürültü verdi. Allah Resulü buyurdular ki, yetmiş seneden beri cehenneme yuvarlanan bir taşın sesiydi bu. Başka bir yerde deniyor ki, Müslüm'ün dışında, birkaç dakika sonra biri içeriye girdi dedi ki, Ya Resulallah, yetmiş yaşındaki meşhur münafık şu anda vefat etti. Şimdi bu hadise sonra böyle tekerrür etmeseydi, bu mecaz aleyhissalatü vesselamın mecaz sözü hakikat telakki edilecek, cehennem bir dere gibi tasavvur edilecek ve ara sıra derenin kenarından taşlar yuvarlanıp dibine düştüğü için gümbürtü çıkardıkları düşünülecektir. Mecaz hakikat kabul edilecektir. Ali, aleyhissalatu vesselam bir defasında yer öküzün üzerinde, bir defasında balık üzerinde dediği rivayet edilmektedir. Kendi kuvveti içinde, kuvvet derecesi içinde. Bunun manasının Allahu alem şu olduğunu söylüyor. Diyor ki, bunun manası şudur, nasıl bize derler, devlet ne üzerindedir, biz deriz kılıç ve kalem üzerindedir. ki devlet kılıç kalem üzerinde durmaz, bunun bir manası vardır. Ordunun kılıcı silahı üzerinde, memurinin, devairi devleti idare eden katiplerin, devlet adamlarının da kalemi üzerindedir. Kitabet meselesi dursa, kılıçla çalışmasa maddi manevi devlet bitmiş demektir. Devlet, kılıç, kalem üzerinde derken bir mecat manası kastetmiş oluyoruz. Ama bunu anlamayan avam zanneder ki, kalemin sivri ucu üzerinde devlet duruyor. Kılıcın keskin tarafı üzerinde devlet duruyor, yanlış anlar. Bunun gibi, dünya öküz ve balık üzerinde diyen Nebiler, Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanların bir kısmı deniz sahilinde yaşar, bir kısmı da karada yaşar. Bizim traktörlerimiz 20. asırda çıktı. Hz. Adem yeryüzüne geldiğinden bugüne hep öküzün boynuzunda, boynunda boyunduruk, sapalna yapıyordu her şeyi. Tohum öyle atılıyordu. Hususıyla sır, bir taraftan ziraatı elverişliliği, bir taraftan etinden, proteininden istifade edilmesi bakımından, Müslümanların karada yaşayanları için çok mühim bir medarımı aşetti. Binaenaleyh Müslümanlar, insanlar bunun üzerinde adeta hayatlarını devam ettiriyorlardı. Aleyhisselatü Vesselam dünya öküzün üzerindedir dediği zaman öküz çalışmazsa, inek yavru yapmazsa, inek sütü vermezse insanların işi bitiktir demekti. O mecaz söylüyordu ama avam ters anlıyordu. Dünya balığın üzerindedir diyordu. Sahilde yaşayanlar için balık binlerce milyonlarca yumurtasını bırakmasaydı, her sene onlara bir sürü balık vermeseydi sahilde yaşayanların işi de bitikti bugün dahi bunlar, bu her iki unsur, insanların içtimai hayatı için çok mühim iki kaynaktır. Bunları bugün tarlalardaki, tarla göllerindeki göllerde, havuzlarda çoğaltmak suretiyle, iktisadi hayatlarına yeni bir veçe vermek için uğraşıyorlar. Balık çok bol olarak üretiliyor, sığır çok bol olarak üretiliyor, İnsanların hendesi, korkunç gelişmesi karşısında istikvale matuf bir kısım hesaplar planlarla hareket ediliyor. Pek durum değişmemiştir, bugün dahi değişmemiştir. Dünya hala öküzün, balığın boynuzu üzerindedir, anladınız Bunun bir yönü de budur. Bir yönü de farazi burçlar var esasen fezada. Biz gök atlasına baktığımız zaman da bunları görüyoruz. Gök atlasında mesela ab buyurun büyük ayı burcu diyoruz. Küçük ayı köpek burcu diyoruz filan. Burçlar var böyle. Bir de küreye artsın çeşitli burçlara göre kendi devrini tamamlarken, kendi yörüngesinde yürürken aldığı şekiller vardır burçlara göre. Bunların bazına balık burcu denir. O şekli alır. Bazısına öküz burcu denir. O şekli alır. Kastellerde de çıkıyor. Bazısına kova şeklini alır, o adı verirler. Bazısına işte ikizler şeklini alır, hübiyyatını alır, o adı verirler. O devirde daha astronomi çok gelişmediğinden, tabi o devirde esasen aleyhissalatü vesselamın söylediği söz anlaşılamazdı. Çünkü o devre kadar güneş küre-i arzın etrafında dönüyor zannediliyordu. Burçlar da onun için düşünülüyordu. Yer bunun üzerindedir derken onun manasını o gün anlamak zordu. Halbuki şimdi biz biliyoruz ki güneş kendine göre bir hareketi var ama esas güneşin etrafında dönen küreyi arzdır. Dönmesiyle bu çeşitli burçlar şeklini fezai ıtlakta meydana getiren de yine küreyi arzdır. Öyleyse bir defasında öküz burcu gibi bir şeyin üzerindeyken Ali İsraatü ve küre soruldu. arz ne üzerindedir? Buyurdu öküz burcu üzerindedir. Hatta bir hadis şerifi ondan bir ay sonra soruldu, şimdi ne üzerindedir? Balık burcu üzerindedir buyurdu. Bunlardan bir tanesi on ikinci burç, birisi de birinci burçtur. Binaenaleyh yan yanadır. Bir ay evvel o burçtadır, bir ay sonra da o burçtadır. İşte böylesine, tamamen hakikattan haber alıp hakikati dile getiren resul Aleyhisselatu Ekrem aleyhissalatu vesselam, çok yönlü bir meseleyi anlatırken, aklı ermez bir kısım kimseler tarafından yanlış anlaşılmıştır. Bu kadarlıkla iktifa edelim mi? Lillahi se'ala el-Fatiha.